güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği okunmasıyla ibadet olan, ailemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın, ilim, merhamet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın değerli muhatapları, dünya ahiret sıkıntılarının tümünden kurtuluş üzerleriniz olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgililer sevgilisi Ahmedi i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin saadet iklimine bir adım atabilmek. Onun Mekke'den Medine hicretini iç aleminde, ruh aleminde hissedebilmek. Ya da ötesine gitmek. O cismen vefat etmiş olsa da bıraktıklarıyla, manasıyla her an yanımda düşüncesiyle, onunla konuşurcasına, onun وَاِلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ Rasulullah <الله> ayetince aramızda olduğunu bilme düşüncesiyle yaşayabilmek. Ya da şu hadisi şerifi doğru anlayabilmek. Şu hadisi doğru sindirebilmek, analiz edebilmek. Tabiinden bir kısım, Hz. Ayşe annemizin yanına geleceklerdi. Ey ümmül müminin, müminlerin annesi, Resulullah aleyhissalatu vesselamın hayatı, ahlakı, Yaşam projesi, yaşam standartı, yaşam programı, hayat standartı nasıldı sevgili annemiz? Cennet-ül Baki'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuluğunu taşıyan Ayşe annemiz siz Kur'an okumayı biliyor musunuz diye soracaktı. Evet biliyoruz ey annemiz dediklerinde işte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hayat çizelgesi, yaşam standartı, ahlakı, o okumuş olduğunuz Kur'an'dı. Resulullah ve Vesselam Kur'an'ı öyle hayatına geçiyordu ki o yaşayan Kur'an'dı. Bu hadiseden ders çıkarabilmek. Ben İslam'ı öğreneceksem, dini öğreneceksem Kur'an bana yeter diyenlere bu hadiseyi söylemek veya daha ötesine gidip zaten Kur'an'a giderseniz Kur'an'da tebliğciyi size anlatacak. Gidin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıntıyı öğrenin diyecek Kur'an her şeyi kapsar Amenna Ama izahı beşeriyet kaldıramayabilir bazen Bazı akıllar vardır İki kere ikinin dört olduğunu anlaması için ispat gerekir İzah gerekir İki kere iki dörttür Kur'an da anlatmıştır iki kere ikinin dört olduğunu Ama nasıl dört olduğunu anlatabilsin diye bir peygamber göndermiştir eğer Kur'an'ı Resulullah hayatına birebir geçirsin, yanında bilinen sahabeler de birebir yaşasın da nasıl yaşanılacağı örneklikle gösterilsin düşüncesiyle indirilmiş olmasaydı, Kur'an'ın tamamlanması 23 yıl sürmezdi, Musa Aleyhisselam'a Turdağında verildiği gibi anından alın size kitap şeklinde verilirdi. Lakin Kur'an 610 yılında başlayıp 632 yılına kadar devam etmiş. 23 yıl peyder pey yavaş yavaş gelmiş ki Hayata nasıl geçirilecek, hayatta nasıl uygulanacak Allah'ın murad ettiği nedir ayetlerden, maksat nedir Birebir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uygulansın ve gösterilsin diye Resulullah'ın görevi postacılık değildi Sadece getirdim size kitabı artık bununla baş başasınız demek değildi haşa Resulullah aleyhissalatu vesselamın görevi o vahyi insanlara ulaştırmak tebliğ etmek, duyurmak ve nasıl uygulanacağını izah edip bizzat nefsinde uygulamak. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vazifesini hakkıyla yerine getirdiğinden olacak ki Arafat'ta Cebel-i rahmede Rahmet Tepesi'nde veda haccında 125 bin küsür sahabisine veda hutbesini irade sonra ben size Allah'ın dinini tebliğ edip hakkıyla duyurdum mu? diye sorduğunda hazır bulunan 125 bin küsür sahabi Biz Allah'ın davetini Bize hakkıyla ulaştırdığın yönde Sana şahitlik ediyoruz Dediklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rahatlıkla mübarek şehadet parmağını Önce gökyüzüne sonuna hazır bulunanların üzerine çevirip Şahit ol Yarab Şahit ol Yarab Şahit ol Yarab diyebilmişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Adem ile başlayan Kendisiyle Yine aynı Arafat'taki cebel Rahme üzerinde Maide suresinin 3. ayeti Akmal tulakum dinukum bugün dininizi tamamladım ayeti ile tamamlanan mübarek din İslam'ı yaşanması gereken şekilde bütün hurafelerden, bidatlardan, putperestlerin şirklerinden, Yahudilerin abartmasından, Hristiyanların saptırmasından temizleyerek, arındırarak, teskiye ederek tüm insanlığa yeniden sundu. Bugün dünyanın bazı yerlerinde Hala İslam'ı anlamak için Hz. Adem ile başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile kemal ve olgunluğa eren mübarek din İslam hakkında biz Kur'an'dan öğrenmeye çalışıyoruz zihniyetiyle kafalarına göre ayetlerden yorum çıkarmaya çalışan betbahlar olduğunu üzüntüyle müşahede ediyoruz. Ayeti kerimeye geliyorlar, namaza yaklaşmayın ayetini alıyorlar, namaza gerek yok o bir tavsiyedir diyorlar. Halbuki başındaki sarhoşken namaza yaklaşmayını kesiyorlar. Sadece Kur'an'dan maneye çıkartmak isteyenler Tevbe suresine gidip o müşrikleri, o kafirleri nedir de bulursanız gidin öldürün ayetini sunarak işte Müslümanların gayrimüslimlere bakışı budur diye saçma sapan fikirler ortaya atıyorlar. Halbuki bir ayeti anlamak için öncelikle esbab-ı diye bildiğimiz ilme kitaplara başvurmak gerekir. Yani ayet neden ilmiştir, hangi olay üzerine ilmiştir ve bu ayetin kapsamış olduğu mana, hadise hangi konular üzerinedir. Ve bu esbabınızı bildikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına başvurmak birinci kaynaktır ki Allahu Teala zaten okunmasıyla ibadete olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsediyor. Peygamberin onun diyor. Bize Kur'an yeter diyebilecek cehalete düşen hatta bunu söyleyebilecek şeytani hastalığa düşmüş olan kişiler. Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda Allah'a itaat edin ayetinin hemen peşinden peygamberi de itaat edin ayetini hiç mi görmüyorsunuz? Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa ondan sakının ayetini hiç mi görmüyorsunuz? O inandım diyenler sana gelip de senin Hükmüne, senin verdiğin fetvaya, senin verdiğin cevaba kalplerinden gelen samimi rıza ile uyup tabi olup kabul etmedikçe, hakiki iman etmiş sayılmazlar ayetini okumuyorlar mı? Ve hatta Kur'an'daki 6666 küsur ayet-i kerimeyi Resulullah'ın hayatında görebilirsiniz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biraz önce de arz ettiğim gibi postacı değildi. Birebir tatbik eden, duyuran rahmet peygamberiydi. Ve bunu yine Kur'an-ı Kerim'de Necim Suresi'nde buyuruyor. O kendi hevasından konuşmaz. Konuştuğu her bir vahiy iledir. Başka ayette sahabelerin ortasında Rabbimiz öyle bir peygamber uyuyor ki peygamber böyle bir şey yaptığı için değil. Hayır. O zamanki ve bu zamanki Efendimiz zamanındaki ve bizim bu zamanımızdaki milenyum yıllarda akıllarını ve kalplerine vesvese gelecek olan insanlar Rabbimiz arındırıcı bir mesaj gönderiyor. Peygamberini arındırmak için değil o zaten temiz. Şeytani vesveselerle akıllarını ve kalplerini karartmaya başlayan insanlar bu karartıları temizlesinler, arındırsın diyor Rabbimiz merhametiyle söylüyor. Eğer o peygamber kendi nefsinden konuşacak olsaydı hepinizin yanında canını alırdık hiçbirinizle müdahale edemezdiniz diyor. Evet, hülasa sevgili dinleyiciler, İslam'ı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çıkararak anlamaya çalışmak, çok büyük bir yanlışlığın ifadesidir. Bu sözümden düşerli mana çıkmarmak da yanlış bir şey. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakmadan Kur'an anlaşılamayacaksa Kur'an'da demiyor mu ki Kur'an her şeyi tamamlayıcı olarak gelmiştir. Her şey içinde vardır. Evet Kur'an'da her şey içinde var ama senin aklın, benim aklım bile bir onu anlayabilecek kapasitede geniş midir? Şunu düşünmek lazım. Kur'an'ın içermiş olduğu ilim, fenni ilim dini ilim, manevi ilim her türlü ilmi bulunmuş olduğu bir kutsal kitaptır ve bunu peygamber aleyhissalatü vesselam o da Allah'tan birebir tefsir alarak Cebrail aleyhisselam aracılığıyla öğrenmiş olmasa Resulullah aleyhissalatü vesselam da bazı ayetleri anlamayabilir neticede hakkı-ı mussalah emri Resulullah'a geldi bize geldiği gibi namazı kıl ikamet ama Resulullah aleyhissalatü vesselam iyi Kur'an bunu dedi ben kafama göre bir şekil uydurur kılarım demedi ne yaptı sevgili dostlar Cebrail Aleyhisselam'ı bekledi. Cebrail Aleyhisselam geldi, Kabe-i Muazzama'nın Hacer-i Esved ile Kabe kapısı arasında bulunan mültezem bölgesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a abdest alınmayı, abdesti nasıl alınacağını gösterdi, ardından namazın nasıl kılınacağını gösterdi. Hülasa, Allah Resulü dahi Kur'an'dan biri bir manaları çıkarmaya gayret etmedi. Rabbisinden kendisine gelen tefsir üzerine insanlara duyurdu. Evet, Rabbimiz Kur'an'da emirini buyurdu, sonra Cebrail aleyhisselamla tefsirini gönderdi. Peygamber Efendimizin ayetlere getirmiş olduğu tefsir, nefsanı değildir hiçbir zaman. Rabbim ayeti gönderdiği gibi, ayetin hemen peşinden Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, Ey Resulullah, şu ayet böyle geldi sana, bu ayetin manası ise şu şekildedir diye, Peygamber aleyhisselatü vesselamı da izah edildi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, ümmetine, bu şekilde tefsiren ifade buyurdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar şefkat ve merhamet peygamberidir ki, ümmeti kendisinin tefsirini yine yanlış anlayabilir düşüncesiyle birebir tatbik ederek izah etti. Yani mesela hacdan bahsedersek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a اتمül hacca vel umretelillah hacca ve umreyi Allah için tamamlayınız ayeti geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hac ibadetini Cebrail Aleyhisselam'dan nasıl ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Arafat bölgesinde Cebeli Rahme'nin eteklerinde Cebrail Aleyhisselam'dan öğrendiyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da asıl hac ibadetini müşriklerin sorundan katıştırdığı ya da Diğer bazı sapık inanışta olan insanların katıştırdığı hurafelerden ve bidatlardan yanlış inanışlardan sıyırarak Resulullah ve Vesselam'a hakiki hac ibadetini anlattı. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hadi sizde etimmül hacce vel umretelillah ayetince bir hac edin demedi. Haccı bütün ümmetine haber verdi. 125 bin kısır sahabiyle hacını yaparken sahabelere aynen şunu söyledi. Hac ibadetini benden öğreniniz. Ben ne yapıyorsam onu ne yapınız? Büyordu sahabe kiram ne dediler? Ya Resulullah sana gerek yok ki. Allah Kur'an'da her şeyi izah etti. Bizim aklımız fikrimizde onu idrak edebilecek güçte. Tövbe. Haşa. Olur mu böyle şey? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl uyguladıysa aynısını uyguladılar. Sahabenin bir kısmı Resulullah ne yaptıysa sorgusuz, sualsiz büyük bir aşk ve itinayla kabul ederek yaptı. Ebu Bekır gibi. Kimisi ise sorgulayarak yaptı. Halid bin Velid gibi, Ebu Süfyan bin Haris gibi. Mesela Cennet-ül Baki'de yatmakta olan bazı kişilerin Efendimizin süt kardeşi diye başkası zannetti ama hakikatte Efendimizin hakikaten süt kardeşi olan ve ona zamanında çok zulmetmiş olan Ebu Sufyan bin Haris Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hacı bu ilgili birçok soru sormuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki peygamberlik görevi işte burada ortaya çıkıyor. Ayet emri sunuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatını biri bir tatbik ediyor ama yine sorular geldiği zaman da izah ediyor. İşte peygamberin görevi bu. Şimdi siz alır da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu uygulamanın içinden çıkarırsanız işte Kur'an'da müşrikleri gayrimüslimleri gördüğünüz yerde öldürün diyor dersiniz. Resulullah Aleyhisselatü uygulamasına baktığınızda daha Medine'ye ilk geldiği zamanda yapmış olduğu iki şey var. Bir müminler min arası Ensar ve hazirec kabilesi dahil gelen muhacirinle buradaki Müslümanları kardeş yapmak İkincisi ise Medine vesikası adı altında yazdırmış olduğu bir antlaşma yapması. Bu antlaşmaya göre neydi? Müslümanlar ibadetlerini hakkıyla yapacaklar. Kimse onlara ilişmeyecek. Medine'de yaşayan Yahudiler ibadetlerini kendileri nasıl yapıyorlarsa bundan önce yine aynı şekilde yapmaya devam edecekler. Müslümanlara herhangi bir baskı, zorbalık, şiddet ne bileyim bu tarzda müdahale görmeyecekler diyor. Medine vesikası mutlaka bakmanızı istirham ederim. İnternetten de çoğu siteler de var bakabilirsiniz bu vesika'ya baktığınız zaman yine Efendimiz Hristiyanlarla alakalı. Hristiyanlar bundan önce nasıl ibaret ediyorlarsa, bundan önce de aynı standarttaki yaşamlara devam etsinler. Devam edebilirler diyor. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyorsunuz. Ayet böyle diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasını bakıyorsunuz. O ise La ikraha fiddin. Herkes Bakara suresinin 255. ayeti olan ayetel Kürsi'yi biliyor. Ama ayetel Kürsi'den hemen sonra gelen Bakara suresinin 256. ayeti La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ve yanlış apaçık meydandadır. Dileyen doğruyu seçer, dileyen yanlışı seçer. Ayetini okumuyor. umuyor. diyebilir. Efendim sizin söylemiş olduğunuz hadise Medine'deki Medine vesikası size biraz önce anlattığınız işte gayrimüslimleri yakaladığınız yerde öldürün ayetinden önceydi. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'yi fitret ettiği günden sonra gelmedi bu ayet. Efendimiz 630 yılında Mekke'yi fethettiğinde bu ayet çoktan denemişti Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde neden orada kendisini yapmadık üzülüm bırakmayan Ebu Süfyanları, öz amcasını ve Uhud'da birçok sahabenin şehit edilmesine sebep olan Hintlileri orada katlettirmedin? Kısas yani katletme kelimesini na'uzubillah diyorum Allah'a sünderim. Kısas. Yani siz geldiniz, bir masum insanı öldürdünüz, masum insanın hakkı da devlet karar veriyorsa, karşı tarafın yani zulmeden kişinin, katil olan kişinin aynı cezayla cezalandırılmasıdır. Eğer devlet buna onay veriyorsa, İslam devletinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyurmuş olduğu buydu. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bırakın, Ebu Süfyanlar, Hintler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'yi fethettiği gün bile isyankarlık yapan İkrime bu Cehil var misal. Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman, üç ayrı koldan Mekke'ye girdiler, Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girdiği kapı rükm Iraki'nin tam karşısındadır. Orada zaten Lacivert tabelada Bab-ül Feth diye yazar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye oradan girmiştir. Eski kaynaklarda bir rivayette rükm Emani tarafından ise Halid bin Velid ve ordusu girmekteydi. Ancak o mevkide i̇krib bin Ebu Cehil de oradan karşı koymayı düşünüyor. Ancak baktı ki orada çok büyük hemen vazgeçip dağılıp gittiler. O i̇krib bin Ebu Cehil Mekke'nin fethedildiği gün bile isyankar olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edeceği gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında onu öldürmek için pusu kuran yedi gençten birisi olan İkrime bin Ebu Cehil dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye fethettiği gün genel affından faydalandı. E hani ayet? Ayette bahsedilen hadise savaş zamanıdır. Ama bunu esbabın huzulu, ayetin eniş sebebine bakmadan ki ayetin enin sebebini de Resulullah'tan öğreniyoruz, onun hadisleri olmasa nereden öğreneceğiz? savaş zamanında sizi öldürmeye çalışan bir kişiye siz de ne yapacaksınız kendinizi savunacaksınız sahabe-i kiram tereddütte acaba bir savaş esnasında dahi ne yapmalıyız diye bu ayet-i sebebi budur ama siz Aleyhi ve Vesselam'ın uygulamasını çıkarıp kafanıza göre yorum koymaya çalışırsanız bazı ilahiyatçı diye kendini tanımlayan ama ilahiyattan haberi olmayan kişilerin yaptığı gibi olmaz ki Resulullah ve Vesselam'ın sahabesi arasında aklına takılan soruyu hiç çekinmeden soran hatta Musa Aleyhisselam'ın Harun'u vardır. Her şeyi sorar. Musa Aleyhisselam da o yüzden peygamberler kısalığına bakarsınız. Rabbimize en çok soru soran Musa Aleyhisselam'dır. O da kardeşi Harun'un etkisi vardır. Resulullah Aleyhisselatü da Ömer'i vardı. Mekke'nin fethinde aynı Uhud savaşında aynı Hudeybi'ye deyken bile Hudeybi'ye anlaşması olduğu için Resulullah'la konuşmamıştır. Ve sonradan özür dilemiştir tavrından dolayı ama böyle bir insandır. Hazreti Ömer dahi bu ayetler indiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a birbir başvurması gerektiğini hakkıyla biliyordu. O zaman okumuş cahillik yapmamak lazım. Okumuş cahillik nedir? Kur'an okumuşsunuzdur eyvallah. Allah kabul etsin. Ancak hadisi okumazsanız Resulullah'ı aradan çıkarsınız bu cahilliktir. Okumuş cahillik de budur. Ben hafızın demek kurtarmaz yani. Hıfz ettiğinizi anlamak Resulullah Aleyhisselatü ve uygulaması uygulamasıyla fark etmek çok önemli. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Muaz bin Cebeli'yi Yemen'e gönderirken. Ey Muaz sana bir hüküm geldiği zaman neye göre hüküm vereceksin? Ya Allah'ın Allah kitabına göre Allah'ın kitabında aradığın cevabı bulamazsan açık olarak bulamazsan ne yapacaksın? Ya Resulallah Peygamberimizin sizin uygulamasına bakacağım. Bu konuda ne yapmışsınız ya da sözünüz var mı? Onda da bulamazsan o zaman Kur'an ve sünnet doğrultusunda ikisinin uygunu şeklinde kendim kalbime uygun olanı cevap vereceğim. Kısas icma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu sözlerin karşısında şükür ediyor. İşin aslı bu. Kur'an-ı Kerim'e bakarım Kur'an-ı Kerim'de her şey var Kur'an-ı Kerim'de her şey var Ama Kur'an-ı Kerim bize Resulullah ve Selam'ın Hayatından öğrenmemiz gerektiğini söylüyor Şimdi eğer biz Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde değerlendirecek olursak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne gerek vardı Allah Kur'an-ı Kerim'e bir daha indirirdi Ey insanlar gidin oradan alın derdi alırlardı Ya da bir melek gelirdi Melek elçilik yapar kitabı insanlara verir, yok olurdu. Neden insan gönderildi? Çünkü melek olarak indirilirse bu sefer insanlar diyecek ki o melektir, biz onun yaşadığı gibi yaşamayız ki dini öğrenelim. Allah lütfundan, merhametinden, bizim gibi yiyip içen, gülen, oynayan, bazen üzülüp ağlayan ama her zaman kalbi haklı olan bir elçi gönderdi ki dünya hayatında nasıl yaşanılabileceği öğrenesin diye. Bunun misalleri çoktur, saymakla bitmez de biz yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek kimliğine bir vurgu daha yapalım. Sevgilimiz, rehberimiz, bir taneciğimiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi Ecmain, öğretisinde bilgilenme ve hür irade vazgeçilmez bir yer tutuyor. Bu vazgeçilmezlik onun öğretisinin karakterini oluşturacak biçimde, çağrısının ilk cümlelerini şekillendiriyor. İnancın temelini bilgiyi yerleştirerek, Peygamberine yüce buyruğuyla hitap eden Allah'ımız hem insan iradesinin hem de yapılan işlerin bilinçli ve isteyerek yapılması gerektiğini belirtmek suretiyle düşünce ve davranış, fikir ve aksiyon birlikteliğinin önemli olduğunu gösteriyor. Bilgilenme bilinçli tercihin hür irade ile yaratıcıya inanma da samimiyetin göstergesi. Böylesine bir bütünlük ahlakın etin temelini oluşturuyor. Vahiyin ilk sesi olan Ekra ayeti, Oku ayeti, başlı başına tek kelimeyle seslendirilmiş bir medeniyetin ilahi solukla dirilişinin sembolüdür. Bireylerden oluşan toplumun mutluluk ve mutsuzluğunu, fertlerin birbirleriyle diyaloğunun sonucunu anlatıyor toplumlar. Mutlu bir sonuç elde etmenin yolu da fertler arası diyaloğu belirleyen, ve onu fıtratın kurallarıyla uyumlu bir etiye dayandıran ve aynı uyumla uygulanabilir kılan meyyedelerdir. Çilelerin girdabında tepe taklak olmuş beşeri ilişkileri yenileyen aydınlanma çağrısı, Rabbinin adıyla oku yine ve tekrar oku emri medeni bir toplumun bilgilenme temeline oturtulduğunu haykırmaktır bize. Ayrıca Sevgilimiz Allah'ın birebir muhatap aldığı ferdin, kişisel tercih ve hürriyetlerinin önceliğini ve yükselen değerlerin ilki olması gerektiğini de ifade ediyor. Hür irade ile tercihin gerçekleşmesinin ancak ferdin aydınlanmasıyla, gelişmesinin de iradesine saygılı olmakla mümkün olabileceğini seslendiriyor bu ayet bize. Sevgilimiz Allah'ımız, peygamberine pek çok defa bilgisizliği, ve bilmeden konuşmayı yeren, dikkat ve düşünerek okumayı ve bilgilenmeyi öven ayetlerle, ifadelerle hitap etmiş. Onu dikkat ve titizlikle bu konuya yöneltmiş. Daha da ötesi bilgisini artırması için Rabbine dua etmesini emrederek iç bütünlük ve istekle bilgilenmeye çağırmış. Ayrıca inanç hürriyeti konusunda da kişinin irade ve kişisel tercihlerine,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 Gaşiye suresi 22. ayette sen onların üzerinde bir zorba değilsin diyor. Yine Hud suresi 28. ayette Nuh dedi ki ey kavmim eğer ben Rabbim tarafından bildirilen açık bir delil üzerindeysem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu size gizli tutulmuşsa buna ne dersiniz? Siz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Yine İbrahim suresi 15. ayette Peygamberler fetih istediler, Allah da verdi. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Yine Kaf suresi 45. ayette, Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden çekinenler Kur'an'la öğüt alırlar. Yunus suresi 99. ayette devam edersek, Rasulüm eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Yine Kehf süresinde de ey peygamberim onlar iman etmiyorlar diye üzüntüden, kederinden kendini helak edeceksin. Sen onların başına bir bekçi gönderemedin diyor. Bakınız ayet-i kerimeler Efendimizin şefkat ve merhametini mirac'da Resulullah aleyhissalatü vesselam Rabbimizin huzurunda cennet ve cehennemi müşahede ettikten sonra insanların üzerine ne kadar da merhametlidir. Çünkü kazanan çok şey kazanıyor sonsuz bir hayat. Kaybeden çok şey kaybediyor sonsuz bir hayat. Kendisine de yapmadık zulüm bırakmayan Ebu Cehil'in kapısına bile 70 defa en az gitmiş olması onun insanlar olan şefkatini gösteriyor. O kadar çok zorlu ki bir kişi daha iman eder mi diye. Taife gidiyor taşlıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine onların hidayet için dua ediyor. Rabbimiz ayet-i kerimelerle sen onların iman etmesini sağlayamazsın. Sen tebliğ edersin. Onlar iman etmek isterlerse ben Allah olarak... Hidayet veririm diyor. Ama onlar hidayet bulmak istemiyorlar. Ben de hidayet vermiyorum. Öyleyse sen üzülme. Onlar hidayet bulmak istemedikleri için ben hidayet vermiyorum. Karşılığını da sonsuz hayatı bulacaklar diyor. Böyle bir toplumsal projenin önderi ve örneği Resulullah aleyhissalatü vesselam hiçbir dokunulmazlığı olmadan, büyük bir hassasiyetle yaşayarak ve örnekleyerek öğreti yetiştirdiği fertlerden olabildiğince mutlu bir toplum meydana getirmiş ve bütün insanlığa çağlarla sınırlanması imkansız bir ahlaki düşünce, mutluluk iksiri ve evrensel mesajlar bırakmıştır. Bu kapsam ve derinlikte bir lider ve önder olan sevgilimiz Hz. Muhammed'imiz sallallahu aleyhi ve sellem davranış ve ahlaki özelliklerinin somut olarak konulu bir tasniğe tabi tutulup ferdi ve sosyal muhtevaya esas alan bir ayrımla tespit edilmesi, öğrenim, Tanıtım ve örnek edinme bakımından önemli ve daha fonksiyonel. Resulullah ve Vesselam'ın hayatını idrak edebilmek ve Kur'an'ı anlamak açısından. iman etmek, öğrenmek, bilgisini arttırmak, bunun için dua etmek, iyi ve mükemmel bir öğrenme için gecenin sessiz ve sakin ortamlarında Kur'an okumak, ibadet etmek, namaz kılmak, sabırla namaza devam etmek, ailesine de namazı emretmek, nerede olursa olsun yönünü hep aynı yere, mescid-i harama, Kâbe'ye çevirmek, nifak amacıyla, fitne amacıyla tesis edilen mekanlarda namaz kılmamak, Allah'a secde etmek, hiçbir konuda kuşkuya kapılmamak ve kuşkuları gidermek için geçmiş ümmetler hakkında bilgisi olanlara sormak, kendisine vahy dilene sımsıkı sarılmak, Rabbisinin adını anmak, onu hamd ile, şükür ile tesbih etmek, ona yönelmek, ona güvenmek, ona dayanmak, ona sığınmak, sadece ve sadece onu büyük tanımak, ona tevekkül etmek emredilmiştir sevgilimize. Ve ayrıca dış görünüm ve vizyonun önemi vurgulanıp temiz ve güzel giyinmesi, dış dünya ile bir bütünlük arz etmesi, samimiyet ve içtenliğin gereğine vurgu yapılarak iç dünyanın, ve iç görünümünde tam olması için, tüm kötü şeyleri terk etmesi ve onlardan uzak durması, Allah'ın nimetini minnet ve şükranla alması, ona şükretmesi, onun ismini anması, zikretmesi, gece gündüz hiç boş durmaması, ihlas ile, en derin samimiyet ile, sadece ona kulluk etmesi, başkasına kul olmaması, tapmaması, yalvarmaması, başkasını ilah tanımaması ve ilah edinmemesi, sadece Allah'ı yüceltip onu tenzih etmesi, dua etmeyi de ihmal etmeyip çevresindekilere güven sağlamanın en önemli iki ahlaki öyesi olan dürüstlük ve Allah'tan güçlü bir yardımı önce ve öncelikle niyaz ve talap etmesi, Allah'ın gücünü ve güzelliğini yaratmasında temaşa etmesi ve yaratılışı seyrederek onun yaratmasının kusursuz ve uyumlu olduğunu görmesi, Allah'ın rahmetinin izlerini gözlemlemesi, asla acele etmeyip sabırlı olması, hidayete erdirilmiş kendisi gibi nübüvvet ailesine mensup olan peygamberlerin izine uyması, onları alması, onlara karşı vefalı olması, dürüstlükten hiç şaşmadan dost doğru olması, Allah'ın asla sözünden caymayacağını bilmesi, Allah'tan itika etmesi, ona karşı yanlış yapmaktan, onun söylemiş olduğu, duyurmuş olduğu emirlerden yanlışlık yapma heyecanıyla korkması, ondan mağfiret dilemesi, ona hamd etmesi ve sadece ona yaklaşması emredilerek ferdi tekamülü tamamlanmakta böylece o insanlığa örnek ve önder kimliğiyle soyut ve evrensel değerlerin somut şahsiyeti olarak takdim ediliyor. Bu değerler aynı zamanda önder ve örnek kişilerin ferdi açıdan taşıması gereken değerler manzumesini de duyuruyor, ortaya koyuyor. Çevre faktörünün önemli olduğu ve bilgelerin dikkate adınarak bir istişare mekanizmasının oluşturulduğu cahil, bilgisiz, evrensel ahlak ilkelerden mahrum, sadece siyasi, sosyal ve ekonomik nüfus sahibi olmasından dolayı etkisini ve yetkisini kötüye kullanmak isteyenlere itibar etmeyen bir davranış, vakarlı ve asil bir duruş göstermesi, kendini yeterli görerek azan, doğru yoldan yüz çeviren, doğru yolda olanları alıkoyan, peygamberi yalanlayan, yalancı ve günahkar kimselere uymaması, alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan,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 gaflete dalmış, aldatmak için birbirine yalancı sözler söyleyenleri, ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanları, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinenleri, dünya hayatının aldattığı kimseleri, inkarcıları, günahkarları ve nankörleri terk etmesi, onlardan uzak durması, onlarla oturmaması, onları aldırmaması, onlar arka çıkıp destek vermemesi, onlara uymaması, onlara boyun eğmemesi onların haline üzülmemesi, eziyetlerine aldırmaması, onlar yüzünden tasalanmaması, kederlenmemesi, arzularına uymaması, kurdukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duymaması ve kaygılanmaması, iftiralarına üzülmemesi, inanmayanların diyar diyar gezip dolaşması ve inkarcıların refahının onu aldatmaması, onları ikna etmek için mucize göstermek arzusuyla kendini paralamaması, Yalan yere şahitlik etseler de onların arzularına uyup yalan yere şahitlik etmemesi, dünya hayatının çekiciliğine ve dünya malına gözlerini dikmemesi, toplumsal uzlaşma, asgari, müşterek ve ortak değerleri ön plana çıkarması, arı durumu samakâr İbrahimi din ve geleneğin ortak paydasını buluşma noktası olarak takdim etmesi ama asla onların heveslerine uyumaması ve Şöyle demesi De ki Allah doğruyu söylemiştir Öyleyse Hakk'a yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz O müşrik değildi De ki şüphesiz Rabbim beni Doğru yola dost doğru dine Allah'ı birleyen İbrahim'in Dinine iletti O ortak koşanlardan değildi İşte onun için sen Tevhide davet et ve Emrolunduğun gibi dost doğru ol Onların heveslerine uyuma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimizden bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş onadır. Ayrıca insanları, akrabalarını ve ulaştığı herkesi uyarması, Kur'an'la öğüt vermesi, tevhide, gerçeğe ve hakka davet etmesi, tebliğde bulunması, onları uyarması, her şeyi açıkça söylemesi, güzel öğütle çağırması, onlarla en güzel şekilde mücadele etmesi, en güzel uslüpla ve tesirli sözle onlara nasihat etmesi, inatla karşı koyanları kendi haline bırakması, nasıl olup da bu hale geldiklerine ve aldandıklarına bakıp ders çıkarması, toplumsal barışı ve anlaşmayı bozanları, ihanet edenleri savunmaması ve onlara taraf çıkmaması, onlarla mücadele etmesi. Azım müstesna, Yahudilerden kendisine hep fenalık gelse de, hep yalana kulak verip, durmadan haram yiyen, gerçek bilgiyi gizleyen, hakikati saptıran bu güruha karşı yine de adaletle davranması. Karşılaştığı çirkinlik ve çirkefliklere katlanması, dikkat etmesi, onlardan güzellikle ayrılması, kötülüğü güzel bir tutumla savması, bütün zorluk ve çilelere rağmen eğik ve ezik durmayıp dimdik durması, hatta bu konuda Hz. Nuh'un çilesini dikkatle düşünüp büyük bir onurla onlara, tarihin tavanına bir avize gibi asılı duran vakar abidesi davranışın kahramanı,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 Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Günahkarların, fesatçıların, uyarılanların, yalanlayanların, bozguncuların, tuzak kuranların, zalimlerin sorunu nasıl ve nice olmuş, bakıp ibret alması, eğer bu davetten yüz çevirirlerse, günahlarının başlarına bela olacağına haber vermesi, onlara zaman tanıması, ve cezayı Allah'a bırakması, kulları, müminleri, Allah'a derin bir sevgi ve aşkla bağlı olanları ve inananları, umutlu olanları, çaba sarf edenleri ve gayretli olanları, nimetlere şükredenleri, sabırlı olanları, hürmet edilmesi gerekene, gereğince hürmet edip saygı duyanları, ferdi ve toplumsal duyarlılığı olanları, kurallara uyanları mükafatla müjdelemesi, kafirlere, inkarcılara ve inatçı münafıklara da azabı haber vermesi, anne babaya saygılı olması, iyi ve güzel davranması, beşeri sosyal münasebetlerin temel ilki ve kurallarına riayetle nazik ve zarif olması gerektiği, herkese karşı alçak gönüllü olması, el açıp isteyeni azarlamaması, yaptığı iyiliği çok görerek başa kalkmaması, akrabaya, yoksula, yolcuya, Hakkını vermesi, gereksiz yere saçıp savurmaması, eli sıkı olmaması, bütün eli açık, müsrif de olmaması, Müslümanların mallarından sadaka, zekat alması, yeryüzünde böbürlenerek dolaşmaması, kaba saba davrananların kusurlarını affetmesi, bağışlanmaları için dua etmesi, karşılaştıkları problemlerin çözümünde onlara danışması, fikirlerini alması, istişare etmesi, Onlara kol kanat germesi, himaye etmesi, iyi davranması, affetmesi, iyiliği emretmesi, gözlerini onlardan ayırmaması, onları kovmaması, kimsesiz yetimleri ezmemesi, toplumun çok önemli ve vazgeçilmez öğesi olan kadınla şöyle bir sosyal sözleşme yapması. İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek çocuklarını öldürmemek, hiç yoktan yalan uydurarak iftira atmamak, iyi iş işlemekte Allah'a karşı gelmemek, peygamberine karşı gelmemek üzere biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul etmesi, onlar için Allah'tan af ve mağfiret dilemesi ve siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarını üstlenmek suretiyle onları toplumsal hayatın aktif bir üyesi yapması ermedilmektedir. Rabbimiz tarafından sevgilimiz Resulullah Aleyhissalat Vesselam'a size bu saymış olduklarımın hepsi ayetik kelimelerdir. O yüzden parça parça okuyorum ama vaktimiz dar olduğu için işte siyasi dediğimde hemen ayeti, sosyal diye hemen ayeti peş peşe okumuyorum çünkü o kadar çok ayet var ki size bu varış etmiş olduğum hadiseler tamamen Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman bu ayetler karşınıza çıkıyor. Bu ayetleri de Rabbim, Efendimizin hayatıyla bize örnekliğini gösteriyor. Ya o Kur'andır biz nasıl yaşayalım, ya o peygamberdir biz nasıl yaşayalım diyenler Allah, Kur'anı bakın Resulullah yaşıyor, Resulullah'ın yaşadığına bakın sahabeler yaşıyor, sahabenin yaşadığına bakın tabinler yaşıyor diye bir örneklik gösteriyor ki, biz de yaşayalım dünya hayatında huzurlu, sonsuz hayatta da mutlu olalım diye. Sevgilimiz, rehberimiz, insanlığın bitmeyen ümidi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ifade edilen davranışları yapmasını emreden Rabbimiz insanları aydınlatmak ve bilinçlendirmek için de hayatın bütün yönlerini kuşatan ve bir İslam beyannamesi niteliği taşıyan inanç, hukuk ve ahlaka dair birçok önemli öğretilerini ısrarla, sabırla onları açıklamasını, öğretmesini, söyleyip konuşmasını istiyor. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce yerde tekrar edilen ve defalarca de ki de ve söyle emirleriyle ifade edilen seslenişlerle insanlığa çeşitli konularda mesajlar iletilmiş ve onları erdemlere ulaştırmak için çaba sarf edilmiş. De ki ifadeleriyle seslendirilen beyanname niteliğindeki tebliğ ve talimat İslam'ın temel çağrılarının ilanı. Bu hitapların çerçevelediği öğretileri ana haklarıyla ifade etmek gerekirse iyiden kötüye Dünyadan ahirete, savaştan barışa, hukuktan adalete, ahlaktan fazilete, mirastan ganimete, sadakadan yardıma, mücadeleden affa, dindarlıktan ibadete, duadan çalışmaya, sosyal münasebetlerden görgeye, kadın erkek kimliğinden davranış ve beşeri münasebetlere, Ferdi davranıştan kolektif tavra, Müslüman’dan Müşrike, Yahudiden Hristiyan’ın pek çok grup ve kişiye birçok konuda emir ve tavsiyede bulunmak suretiyle sorumluluk yüklemiş ve onları kendi kazanımlarıyla erdemlere yöneltmiştir. Bu ahit kelimeler. Muhteşem bir anlatımla hayatın bütün yönlerini kuşatan akide, amel ve ahlak veya iman, İslam ve ihsan tasavvuru’nun fikri örgüsünü bir çırpıda takdim eden birkaç ayetle bugünkü sohbetimizi noktalayalım arz ederseniz. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Hepinizin rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığını da gizlisini de yapmayın, yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana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 İyice düşünersiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Bana uyun. Başka yollara dalmayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Diyor Enam suresinde. Yine de ki ile başlayan Araf suresinin ayet-i kerimesine bakalım. De ki Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Yine Maide suresinin ayet bakalım. Pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir. Pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse de bu böyledir. Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah'tan ittiga ediniz. Korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Yine İsra suresi. Kullarıma söyle de ki sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Kendileri için nelerin helal kılındığını sara soranlara de ki bütün iyi ve temiz şeyleri size helal kılmışızdır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Besmele çekin, Allah'tan itika edin, korkun. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Ve yine bir son ayet ile Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf bile deme, onları azarlama.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 Eğer siz iyi olursanız şunu bilin ki, Allah kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Eli sıkı olma, cimri olma. Biz bütün eli açık da.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 Bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebap olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse siz zulmen öldürülürse onun velisine hakkını alması için yetki verdik. Ancak bu veli de kıssasta ileri gitmesin. Zaten verilen bu yetkiyle o alacağını almıştır. Yetimin nalına rüştüne erinceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin.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 dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin nezdinde katında sevimsizdir. İşte bunlar sana Rabbinin vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme, sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme düşersin. De ki, biz Allah'a, bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilenlere, Musa, İsa ve diğer peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim oluruz. Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz... Kimimizi ilahalaştırmasın. Eğer onlar yüz çevirirlerse işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiniz. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin çekinirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz? İşte siz böyle kimselersiniz. Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız. Fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa ki Allah her şeyi bilir. Sizse bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan'dı. Fakat o Allah'ı birleyen dost doğru bir Müslüman'dı. Müşriklerden de değildi. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar şu Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki ne yapıp edip sizi saptırabilsinler. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyorsunuz? Ve bile bile Gerçeği neden gizliyorsunuz, Ali İmran Suresi Allah'ım senden rahmetini umuyoruz. Lütfunu ihsan et bize. Merhametini ümit ediyoruz. Zenginliğinle bahşet bize. Seni çok seviyoruz. Kulluğunla şereflendir bizi. Seni çok çok seviyoruz. Sana o kadar çok aşığız ki, İmanımız ile herden gönlümüzle sana yöneliyor, Sana haykırıyoruz. Senden başka hiç kimseye secde etmemiş alnımızla, Senden başka hiç kimseye tapmamış aklımızla, Senden başka hiç kimseye kulluk etmemiş, Bağlanmamış gönlümüzle, kalbimizle, ruhumuzla, Huzurundayız. Ey rahmeti gadabına aşmış olan sahibimiz, Mevlamız, Rabbimiz, Allah'ımız. Senden başka hiç kimsesiz olarak sana geldik. Ey Adem'in, Şit'in, Nuh'un, İbrahim'in, İsmail'in, İsa'nın, Musa'nın, Davud ve Süleyman'ın, Muhammed Mustafa'nın, Rabb'i. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir taneciğimiz Hz. Muhammed'imizin senden istemiş olduğu dünyevi ve ahiretle alakalı bütün güzellikleri senden istiyoruz. Lütfet. Sevgilimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ve ahiretle alakalı sana sığmış olduğu tüm şer ve sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Bize geniş ilim ver. Hayırlı rızıklar ver. Hastalıklara şifa Dertlere deva, borçlara edalar bahşet. Bizi üç günlük dünya hayatının süs ve yaldızına aldanıp dünyada sonsuz yaşayacakmış hevesine kapanlardan düşenlerden eyleme. Seni çok seviyoruz ya Rabbi. Dünyanın her yerinde zulüm ve sıkıntı çıkan kardeşlerimize merhamet eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Çünkü gafletten kuruluş radyo sohbet programımızı burada bitirirken sevgili dostlar, Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy ile arınmış olan o manevi ikliminden bizleri münfesit eylesin. Bizlere Özel efemin post adreslerinden, SMS hattından ulaşabileceğiniz gibi www.adnansansonat.com internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.